Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Size gönüller dolusu, yerler gökler dolusu, evgiler, selamlar, hayır dilekleri ve dualar ederim. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. İki cihanda az ve bahtiyar olun. Bir arkadaşın evinde misafiriz. Ona hadis kitabımızı, besmeyleyle aç bir sayfayı bize göster diye söyledim. O da bize bir sayfa açtı. Efendim, onun önündeki bir sayfadan başlayarak e, şeyleri e, oku, okuyacağım. Enes radıyallahu anh'den Ahmet İbni Hanbel Buhari Müslüm Ebu Davud Tirmizi Nese'yi yani Sıhhah-ı Sitte sahiplerinin beş tanesi. Ve bir de İmam Ahmet İbni Hanbel efendim, rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın la hayre illa hayrul ahire ve fi lasdın la ayşe illa ayşul ahire fağrül fankül fagfir lil ensari vel muhacire. Sadaka Resulullah ki ma kal, kal, Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, "Allahümme la hayra hiçbir hayır yok ok, illa hayrul ahire. Ancak ahiretin hayrı var." Yani evet dünyada da insan bazı hayırlara eriyor. Efendim nimetlere mazhar oluyor ama çok kısa dünya, ahiret sonsuz olduğu için sonsuzun yanında Asırlar bile kısa kalır, çok kısa. Küçük efendim hayırıcıklar, efendim az bir şey. Asıl efendim hayır, asıl hayır ahiret hayrı. Yani e, dünyada insan bazı hayırlara erse de ahirette hayıra ermese mahvoldu demektir. Kafirler böyle olacak. Firavunlar, nemrutlar, kafirler, müşrikler, münafıklar, zalimler, azıklar. Öyle olacak. Yani dünyada biraz telecüz etmeleri, biraz tenaum eylemeleri, nimetlere dalmaları, zevkleri, tatmaları mühim değil. Bunun önemli değil. Efendim, asıl önemli olan ahiretin hayırı, ahiretin rahatı, ahiretin saadeti. Başka bir e, rivayette de La Ayşe illa Ayşül Ahire Hiçbir güzel yaşam yok ancak ahiretin güzel yaşamı var. Önemli olan ahireti güzel yaşamı diye rivayet olunmuş efendim. Demek ki biz de bu gerçeği aklımızın en yüksek yerinde, en belirgin yerinde, en unutulmayacak şekilde muhafaza etmeliyiz. Hayır ahiretin hayrıdır. Efendim, la hayre illa hayrul ahire. Ha, e, Baş hiçbir hayır yoktur ancak ahiretin hayrı vardır. Önemli olan ahiret hayrıdır. Bu ne demek? Dünyadaki küçük menfaatler, faydalar, zevkler hiç mesabesindedir. Mümin ona aldırmaz, takılmaz, kapılmaz, şaşırmaz. Onlara kapılıp da efendim ahiretini mahvetmez, berbat eylemez. Ahiretini kazanmaya çalışır. Peygamber Efendimiz öyle söylüyor, öyle buyuruyor. Doğrudur. Çünkü geçi veriyor. Ömürler rüzgar gibi geçiyor. Bir göz yumup açınca geçiveriyor. Evet, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl yaşıyoruz. Bir kısmı çocukluk, bir kısmı ihtiyarlık. Bir kısmı gece uykusu, bir kısmı da gündüz koşuşturma, telaş. Efendim, o günlerin içinde de bir kısmı sevinçli, bir kısmı üzüntülü, heyecanlı, dertli, gamlı, kederli. Ağlamalı, sızlamalı. Ne olacak? Kıymeti yok. Mühim olan ahireti kazanmak. Biz müminiz, biz Müslümanız. Efendim belva şübad hakkun bel cennet hakkun ve na hakkun ahirette dirilmek var. Ee, bunu öldükten sonra cennet var cehennem var. Cenneti kazananlara, cennete girenlere ne mutlu. Efendim cenneti kaybedenlere, cehenneme düşenlere ne yazık. Vah! Yazıklar olsun. Çok korkunç bir felaket. Onun için bu bunu hiç unutmayalım. Ahiretin hayrını kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa onları yapalım. Ne yapacağız? Kısaca söyle hocam, hatırımda kalsın. Ben uzun sözleri hatırımda tutamıyorum derseniz, ibadetleri yapacaksınız, bir. Günahlardan kaçacaksınız, iki. Ahlakınızı güzelleştireceksiniz, üç. Çünkü Allah ibadetleri yapanları sever, çok çok mükafatlar verir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, sadaka veren, hayır yapana, ağzına çok mükafatlar vererek, çok memnun ediyor, çok tartif ediyor, çok büyük mükafatlar bahşediyor. ediyor. Bu tamam. İbadetleri yap yapınca sever. İbadet ve taat. Taat ne demek? İtaat demek. Yani Allah'ın buyruğunu e, efendim kabul edip yapmak demek. Bu bir. Bunu yapınca sever. Günahlardan kaçan da sever. Günahlardan kaçınmaya takva deniliyor, vera, vera deniliyor efendim dünyanın aldatıcı zevklerine de kapılmamaya, dünyaya aldırmamaya da zühd deniliyor. Hocamızın mesela adı Mehmet Zahid yani Muhammed Zahid yani dünyaya dünyanın önemsizliğini anlayıp önem vermeyen asıl ahirete yönelen demek. Hocamızın isminden de size bir işaret olsun ne yapmanız gerektiğine dikkat edin. Evet İbadetleri yapanı Allah sever, ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp tekva ehli olanı Allah sever, haramlardan, günahlardan kaçınıp gene sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever, huylarımızı güzelleştirip gene Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır, oradan uzak duracağız. Kolay ibadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır. İbadetlerini yap. Namazlarına, cumalarına, efendim, e, oruçlarına, hacına, ömrüne, zekatına, zekatına, zekatına, zekatına, zekatına. Çok dikkat et. Çünkü e, mali fedakarlıkla anlaşılıyor insanın Efendim e, ihlası, sudku, sadakatı. Paranı terle kazandığın, rahmetle kazandığın paranın bir kısmını Allah yoluna verebileceksin. 39 kısmını sen de kalacak, bir kısmını vereceksin. Yani yeni büyük çoğunluk sen de kalacak. Ama fukarayı unutmayacaksın, zayıfları, mazlumları unutmayacaksın, zalimlerin karşısında olacaksın, mazlumların yanında olacaksın fakirlerin yanında olacaksın yoksulları mahrumları seveceksin onları ziyaret edeceksin onlarla beraber göz dökeceksin, yardımcı olacaksın efendim destek vereceksin yiyecek vereceksin giyecek vereceksin çocuğunu okuyacaksın vesaire vesaire Müslümanlık lafla değil sen burada hizzet ve devlet ve nimet içinde yaşayıp Efendim karnın, to, karnının karnının ah vah yandım eyvah bilmem ne diye Sızlanırken öbür tarafta içecek suyu bulamayan insanlar var. Köyünde içecek suyu yok. Efendim veyahut Afrika'yı vesaire düşünürsek yağmur düşmeyen çöl mıntıkaları var. Orta Asya'da böyle yerler var. Uçsuz bucaksuz çöller var. E bunların çaresini buluyor medeniyet. Yani aşağıya sondaj vuruyor aşağılardan su çıkartıyor. Çöllerde isterse şehirler kuruyor. Yani parayı dayadığın zaman oluyor. Avustralya'da da görüyoruz, istedikleri yerlere çok güzel şehirler kuruyor. Sıcak var, sıcağın da çaresi bulunuyor efendim. Alet edevat takıyorsun, püfür püfür esiyor içeride, serin bir hayat yaşıyorsun. Su su getiriyor. Efendim serinlik getiriyor. Dışarısı kasıp kavurucu bile olsa, orada işin varsa yani fayda varsa medeniyet orayı ihya edebiliyor. Demek ki parayı dayayınca her şey olabiliyormuş. Demek ki zekat çok önemliymiş. Buradan o anlaşılıyor. Yani para önemli, zekat önemli. Evet, para önemli. Biz paraya tapmıyoruz. Paranın bir önemli vasıta olduğunu biliyoruz. Ahiretimizi kazanmak için paramızı Allah yoluna sarf edeceğiz. Tamam, ibadetleri yapacağız. Günahlardan da kaçınmak çok önemli. Çünkü günahların hepsi tatlı olduğundan insana günahlar günahları yapıyor. Zevkli olduğundan. O zevke dayanamıyor. Nefsini yenemiyor, nefsi o tarafa akıyor, kayıyor derken yapıyor işte o günahı. Afyon içiyor, esra çekiyor, içki içiyor, hırsızlığı yapıyor, dayanamadım, çaldım. Efendim bilmem kumar oynuyor, kazanma hırsıyla. Ay ne heyecanlı bilmem ne. Eyvah kaybettim, eyvah eve götüreceğim şimdi. Bunların hepsinin macerası belli olduğundan İslam yasaklamış İçki yasak, kumar yasak, Esrar yasak, aklı giderici, her türlü duman da olsa, sıvı da olsa, katı da olsa, her çeşit alet, edevat, madde efendim yasak. Ee, meşrubat şeklinde de olsa, duman şeklinde de olsa fark etmiyor. Demek ki günahlardan da kaçınmak çok önemli. İyi insan olmak için, faziletli insan olmak için, faydalı insan olmak için, güzel işler yapmak için günahlardan da kaçınacağız. Üçüncüsü, Ahlakın güzelliği. Ahlak biliyorsunuz toplum olayıdır. Yani kişinin de kendi kendine karşı ahlaki sorumlulukları vardır ama özellikle başka insanlarla münasebette ahlak çok büyük rol oynuyor. Toplum olayıdır ahlak dediğimiz şey. Ee, iyi ahlak sahibidir. her Tabii ahlak ikiye ayrılıyor. İyi ahlak, kötü ahlak. Yani herkesin bir ahlakı var. Ama ahlakı iyi mi kötü mü? Mühim olan ahlakın iyi olması. Falanca adam çok kötü ahlaklıdır. Çok kötü huyludur diyoruz. Yani herkesin bir ahlakı var ama e, iyisi önemli. İyi ahlaklı olacağız. E hocam iyi huylar hangileri? Tamam çok güzel bir soru. İyi huylar hangileri? Kötü huylar hangileri? Bunları güzelce efendim ezberleyeceksin, öğreneceksin ve uygulayacaksın. Ve çocuk çocuğuna da öğreteceksin. Efendim ve bunun üzerinde dur duracaksın. Yani gü güzel huyu öğretmek için çocuğuna üzerinde duracaksın. Kötü huyudan kurtarmak için üzerinde duracaksın. Takip edeceksin. Çalışacaksın, uğraşacaksın, onaracaksın. Araba her gün bakım istiyor. Bakılmazsa gitmiyor. Efendim, ev her zaman bakım istiyor. Akıyor, kokuyor, efendim bozuluyor, takılıyor derken tamirci getiriyorsun vesaire. Çocuklar da öyle. Kendimiz de öyle. Hatta insanın imanı bile öyle zaman zaman yıpranıyor, gevşiyor günahlardan dolayı o imanı dahi tazelemek lazım. Günde yüz defa estağfurullah, yüz defa la ilahe illallah, çok çok Allah Allah Allah demek, çok çok salatü selam getirmek, Kur'an-ı Kerim okumak lazım. Okumasını bilmiyorsa kulüvallahu ahadi yüz defa okusun çünkü bir kulüvallahu üçte bir Kur'an okumak kadar sevap. Bunların hepsi büyüklerimizin, mürşid-i kamillerimizin, şeyhlerimizin bize tavsiyeleri ve hepsi Kur'an-ı Kerim'e dayalı, hadisi şereflere dayalı tavsiyeler. İşte böyle bunları yapacağız. Yani nereden açıldı? Peygamber Efendimiz'in duasından asıl hayır, ahiret hayırıdır diyor. Bu cümlenin birinci kısmı. İkinci kısımda da ne demiş? Favfir lil ensari vel muhacire. Ensara da, da ile Muhacirlere de mağfiret eyle. Bak hem de e, müsecca bir ifadeyle dua eylemiş. Yani şiir gibi sözleri efendim, akıcı ve sonu e, ses benzerliği var. Sanatlı. Allahümme la hayra illa hayrul ahir. Mağfir lil ensari vel muhacire. Yani şiir gibi. Değil gibi yani. E, ne demek? Ensar Peygamber Efendimiz'e ve kendilerine gelen Müslüman kardeşlerine yardımcı olup onları bağırlarına basıp misafir edip koruyup kollayan böylece İslam'ın tutunmasını ve düşmanlarına karşı güçlenmesini sağlayan insanlar. Medine'nin ahadisi, ensar. Peki ötekilerle ne deniliyor? Mekke'den veya başka yerlerden güçlüklerin zulmünden kaçıp o emniyetli Medine'ye gelen kimselere muhacir deniliyor. Muhacir'in Çoğulu ya muhacirin olur. Yani Cemi i müzekkeri salim deniliyor buna. Efendim muhacirler. Burada da görüyoruz Peygamber Efendimiz bir başka çoğulunu kullanmış. Muhacire sonuna kapalı te getirerek yani ensarın karşılığında onun yanında mütenazır olarak vel muhacire ensara ve muhacirlere yardım et diye böyle çoğul olarak böyle kullanmış. Bu şekilde var. Bu sahih bir hadis şerif. Bu halde Müslüm'de de Ebu Dawud'te, Timuçin'de, Neseye'de var. Enes radıyallahu Allah'ten rivayet edilmiş. Efendim, bunu e, Hendek e, savaşı hazırlıkları sırasında Efendim, Peygamber Efendimiz bu duayı buyurmuş. Çok telaşlıydılar. Kureyş büyük bir ordu ile Medine'yi mahvetmeye geliyor. Efendim, e, Bedevde. Efendim bir çarpıştılar ama bu sefer kuvvetli bir orduyla geliyor şeyler. Müşrikler iyice toparlanmışlar, kabilelerden de yardım almışlar. Medine'yi mahvetmek için geliyorlar. Müslümanlığın kökünü kazımak için geliyorlar. Muhacirleri ve Peygamber Efendimiz'i ve Ensar'ı tepelemek yani güçleri yeterse niyetiyle, o niyetle geliyorlar. Ne yapmak lazım? Sayı az, güç az, imkan az, savaş alet edevatı az. Ne yapmak lazım? Cermen'in bahsi diyor ki biz İran'da hendek kazardık. Düşmanlarla mücadelede düş savunma savaşı yaparken efendim hendek kazardık. Hadi hendek kazalım. Medine'nin etrafı coğrafi bakımdan nasıl? Medine ovada ama etrafı volkanik efendim oluşumlarla ovanın üstü dolu. Öyle dolu ki hani kalifet yürüşlerini düşünün böyle eğri büğrü Efendim, Onların büyük çapta olanlarını düşünün, diz boyu yığılmış olduğunu düşünün ve oynak olmayıp yerinde sabit olduğunu düşünün. Medine'nin etrafı böyle. Bunlara Harre diyorlar. Yani e, Harre'yi şarkıyı, Harre'yi garbiye falan diye isim vermişler. Bunlar nasıl oluşmuş? Benim görüşüme göre petrol akmış toprağın üstüne, kumların üstüne. Ondan sonra ceyir ceyir ceyir yanmış ya da yandıktan sonra kalıntılar böyle kalorifer cürüfi gibi ama böyle derin derin çukurlarıyla sivri sivri uçlarıyla böylece kalmış. Üstünden geçmek mümkün değil. Yaya da geçilmiyor çünkü ayakları parçalar. Yani yürüyemezsin, basacak yer bulamazsın. Deve de geçemez, at da geçemez, insan da geçemez. Böylece her tarafı çevreli. Şimdi bunları ee, bu 20. 21. yüzyılda son zamanlarda imkanlar aletler gelişince ne yapıyorlar graderi yani kazıyıcı sürükleyici efendim, böyle e, iş makinelerini getiriyorlar Efendim e, kazıyorlar aha, altından şey çıkıyor ince kum çıkıyor yani dibe doğru köklü değil bunlar oradan ben diyorum ki efendim to yer olaylarından yerin yarıklarından Ağır e, petrol e, şeyleri çıkmış, toprağın üstüne yayılmış, yanmış. Yandıktan sonra da o kalıntılar öyle kalmış. O toprağın üstünde kumun üstüne yayıldığı için şöyle bir metre kazlanma aşağısı gene kumku çıkıyor. Bunu birçok yerde görüyoruz. Ben arkadaşlarıma da gösterdim. Çünkü ben e, İslam tarihi kitaplarında okumuştum. <gülüyor> Efsane gibi gelmişti bana ilk okuduğum zaman, masal gibi gelmişti. Sonradan aklım başıma geldi. Diyor ki mesela Hicri 652 yılında, tabii ben bu sözü şimdi misal olsun diye e, söylüyorum. Belki o yılda değil de başka yılda ama böyle bir tarihte mesela Hicaz tarafında büyük bir ateş zuhur etti. Ee, bir hafta 15 gün yanmaya devam etti. Ahali kıyamet kopuyor sandı. Hep dualar eylediler filan diye tarih kitabı yazıyor. Senesiyle şeyle İslam tarihçileri böyle e, yıl yıl yazan tarihler yılıyla senesiyle yazıyorlar. Hicaz tarafında böyle bir. E, ateş suhur etti diye. Malum kıyamet alametlerinden birisi de Hicaz tarafında ateş suhur edecek, insanları e, sürükleyecek bir tarafa doğru. Yani o zaman kıyamet kopacak sanmışlar. Demek ki kıyamet kopar gibi alevler yukarılara çıkmış. İşte o yanıkların izleri bence. Medine'nin etrafı efendim e, bu malzemeyle dolu olduğundan oralardan birilerinin gelmesi mümkün değil. Bin bir meşakkatle birisi düşe kalka gelmeye çalışsa onu da haklarlar. Ordu gelemez. Yalnız bir yolamağı var. O yolamağın ağzı da şimdi yedi mescitler denilen kısımda. efendim Orayı da kapatırlarsa hendekle. O zaman düşman e, rahat bir şekilde gelemez. efendim e, Harvelerden gelemez. Dağlardan da gelemez. Çünkü yokuşu tırmanacak. Yukarı da iyi geçecek. Aşağı inecek. Dağlık kısmı tepelerde aşamaz. Oralarda savunma e, geleni püskürtmek kolay aşağıda hendek kazmak lazım tabi bu hususta çok hadis-i şerifler var çok ibretli hendek harbini e, lütfen açın e, İslam tarihi kitaplarından okuyun bu akşam veya yarın neyse Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun Asım Köksal e, Hocaefendi hem maneviyatı olan tasavvufi yönü olan hem ilmi olan bir e, e, tanıdığımız muhterem mübarek insandı e, tasavvufi vazifesi de vardı. İslam tarihi diye ne güzel kitap yazdı. Yeni yeni baskıları da çıktı. Muhakkak kütüphanenizde vardır. Hendek Harbi'ni bir okuyun. En önemli, dikkati çeken şeylerden birisi Hendek Harbi'nde yani size hatırlatmak istediğim, benim de çok etkilendiğim şeylerden birisi Peygamber Efendimiz böyle hendeği kazarken taşlar çıkıyor. O taşları asap kıramıyorlar. O, o zamanki imkanlarla Peygamber Efendimiz şey yapıyor eline e, kırma aletini, kazmayı diyelim, alıyor, vuruyor taşa, bir vurduğu zaman bir kıvılcım çıkıyor, bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor, bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, bu kıvılcımda işte e, Sasani İmparatorluğunun, efendim, Meclisilerin devletinin, efendim, e, ...Bizans İmparatorluğu'nun, Bizans arazilerinin, efendim yani doğu tarafı, batı tarafı, kuzey tarafı Müslümanların eline geçtiğini gördüm. Hatta bu sözü söylediği kesin ki müşürükler diyorlar ki, şunlara bak, neredeyse helakleri yakın, ölecekler, Kureyş ordusu geldiği zaman bunların hepsini kesecek hala başlarındaki zat yani peygamber Efendimizi kastediyorlar. Siz ileride şu zaferleri kazanacaksınız. Koca koca devletleri yıkacaksınız. Dev imparatorlukları devireceksiniz diyor. Ne saçma diye düşünüyorlar ama şimdi biz biliyoruz ki saçma değil. Peygamberce söylenmiş sözler. Allahü Teala Hazretlerinin vaadi. O en ümitsiz anda yani artık var olma, yok olma efendim meselesi olan bir zamanda bunu söylemesi de hak peygamber olduğunun belgelerinden bin bir türlü belgesinden bir tanesi. İşte o zaman tabi ashab-ı kiram çok sıkıntı çekmişler. Açlık, sıcaklık, yorgunluk efendim hendek kazmak kolay değil filan. İşte o zaman böyle e, peygamber efendimiz böyle dua eylemiş. Hayır ancak ahiret hayrıdır. Bu dünya böyle meşakkatli, sıkıntılı, düşmanla çarpışmalı, uğraşmalı, korkulu efendim endişeli geçiyor. Ah Asıl ah, önemli olan ahiret Ensara ve muhacire yarabbi mağfiret eyle, affeyle, kusurları varsa, tabi her insan kusurlu olabilir, büyük küçük, affeyle, yardım eyle demek istiyor, böyle dua etmiş yani. Biliyorsunuz müşrikler geldiler, geldiler, Hendek'le karşılaşınca Medine'ye giremediler. Öbür tarafları korumak kolay, buraya da İslam ordusu dikildi ve efendim Hendek Savaşı sonunda e, yani Müslümanların korunmasıyla, kurtulmasıyla ve kuleşlilerin perişan bir vaziyette bir rüzgar çıktığı Onları e, perişan etti. Efendim geri dönmesiyle bitti. İşte o zaman söylenmiş bir dua ama biz bundan ne dersler çıkartacağız? Efendim hayırın ahiret hayırı olduğunu öğreneceğiz. Ahiret hayrını kazanmaya çalışacağız. Bir de bu dünyada meşakkatler çekileceğini öğreneceğiz. Allah'ın en sevgili kulları Peygamber Efendimiz ve ashabı. Asırı saadet Müslümanları ne sıkıntılar çekler. Sen nesin? Ben neyim? Bizler 20. 21. yüzyılın insanlarıyız, efendim. Ne kadar asır sonra gelmiş insanlarız? Elbette e, en büyük mükafatları ashaba Peygamber Efendimize Allahu Teala Hazretleri verecekken, dünyada onlar bu kadar sıkıntı çekmişler. Elbette bizler de sıkıntı çekeceğiz. Bunlar imtihan. Yani Müslümanlığa bağlılığımızın kuvvetini ve samimiyetini sağlamlığını efendim anlamak için ispat etmek için denemek için imtihan etmek için Allah bu sıkıntıları getiriyor ki bakalım benim mümin kullarım sıkıntıların karşısında da imanlarına sımsıkı sarılıp iyi müslüman olarak yaşayacaklar mı diye. Müslümana böyle çeşitli sıkıntılar, imtihanlar gelir, gelir, gelir, gelir. Mühim değil. Sabredeceğiz, mükafat alacağız ama Sabrın sonunda da Allah zafer ve saadet ve selamet veriyor. Misal işte İslam tarihi, işte Müslümanların ilk devirleri, ondan sonraki devirleri bütün cihana hakim olmaları. Evet ne zaman insanlar Allah'a yardım ederse Allah'ın dinine yani Allah yardımlanmışlar ne ama lütfen ve keremen ve efendim latife olarak öyle buyuruyor Cenab-ı Hak bana yardım eder. İntesrullahü yensur külle müsebbit akdemetim. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah Teala yardım eder buyurur. Halbuki Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Latife ediyor biz kullarına. Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz o zaman mükafatları alırsınız demek yani açıkçası. Onun için Allah'ın dininin yardıma ihtiyacı var. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Müslümanların yardıma ihtiyacı var. Mali yardıma ihtiyacı var, iktisadi yardıma ihtiyacı var, askeri yardıma ihtiyacı var. Siyasi desteğe ihtiyacı var, ilim, irfan öğrenmeye, talim ve terbiyeye ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. Hepimizin çalışması lazım. Fransa'dan iki doktor Müslüman olmuş, bir yöne gitmiştik. Hocam dediler, burada iki Fransız kökenli, Fransız Müslüman var. Efendim, e, Tanışalım, tanışalım şu mübareklerle dedim. Yani Avrupalı, Fransız, kökenli Fransız, efendim. Hristiyanken dönmüş Müslüman olmuş tanışalım. Burada yok dediler. Nereye gitti? Afgan savaşına gittiler. Bunlar tatili oldu mu, yıllık izinleri oldu mu hastaneden izin alırlar. Karı koca Afganistan'a giderler. Tatilleri boyunca Afganistan'da çalışırlar dediler. Gözlerim yaşardı. Hayran kaldım o kardeşlerimizin şuuruna. Hem de gitmeden önce ilaç fabrikalarını dolaşıyorlarmış. Hayır hasenat olarak İlaçları topluyorlarmış, pamuklar, sargı bezleri, efendim, antibiyotikler, iğneler, haplar, neyse, onları da yanlarında beraber alıp Afganistan'a gidip Ruslara karşı çarpışan mücahitlerin arkasında cephesin cephenin arkasında yaralılara yardımcı oluyorlarmış. Acaba Türkiye'de kaç tane kardeşimizin aklına geldi de böyle Afganistan'a gitti de yardımcı oldu, efendim. İşte şuur, işte efendim ihlas olunca böyle oluyor. Gelelim ikinci hadisi şerife, yani kardeşimizin açtığı sayfadaki hadisi şeriflere efendim buyuruyor ki peygamber efendimiz Allahumme, e inhu ve e'inbihi verhamhu verhambihi vensurhu vensurbih Allahumme, vali men valahu ve adi men adahu yani Ali'yen Taberani an İbni Abbas Radıyallahu anhuma İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan Taberani'nin rivayet ettiği Bir hadisi şerif Allahümme ey benim Allah'ım Rabbim Mevlam e inhu, Ona yardım eyle Ve e'in bihi ve onunla Yardım sağla kime? Müslümanlara İslam'a yani hem ona Yardımcı ol kendisine bizzat Hem de onun vasıtasıyla İslam'a Yardım eyle Verham ona rahmetinle, merhametinle muameleyle eyle, verham bihi. Ve onun vasıtasıyla İslam'a ve Müslümanlara rahmeyle, merhamet eyle. Surhu, ve ona yardım eyle, Vensur bihi ve onun vasıtasıyla, onun çalışmalarıyla İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Nusret ya Rabbi. Allahümme vali men valahu. Ya Rabbi, onu sevenleri sen de sev. Ve adi men adahu onunla adavet edenleri düşmanlık düşmanlık edenlere de sen düşmanlık eyle ya Rabbi diye öylece tatlı tatlı mübarek ağzıyla, femi saadetiyle Peygamber Efendimiz dua etmiş kime? Hz. Ali radıyallahu an Efendimiz kerremallahu ve ceh hazretlerine, Hz. Ali Efendimiz'e böyle dua eylemiş. Biliyorsunuz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Hazreti Ali amcasının oğlu ama amcası çok çocuklu olduğundan ve çok çocuğa bakmanın sıkıntısını çekmekte olduğundan öbür akrabalarıyla konuşmuşlar. Şu amcamızın çocuklarının bölüşelim. Bazılarını birimiz, bazılarını ötekisi alsın. Hafifletelim yükünü demişler. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali çocukken kendi ailesine almış, kendi çatısına, evine Hz. Ali'yi yani evladı gibi büyütmüş. Yeğeni ama efendim Ebu Talib'in amcası Ebu Talib'in oğlu ama e, oğlu gibi büyütmüş. Yani yeğeni ama evladı gibi büyütmüş Peygamber Efendimiz. I. Ne büyük şeref. Peygamber Efendimiz'in yanında yetişmek çocuk olarak. Hem de ilk Müslüman olan çocuk e, çocuklar e, kategorisi'nde, sınıfında ilk Müslüman olan kim? Hz. Ali. Kadınlardan ilk Müslüman olan? Hz. Hatice. Erkeklerden ilk Müslüman olan Ebu Bekri Sıddık. Rıdvanullah Aleyhi Mecmai. Yani Hazreti Ali Efendimiz ilk Müslüman olanlardan, Peygamber Efendimiz'in evladı gibi evinde büyüttüğü kimse. Şereflere bakın. Sıra sıra şerefleri sıralayalım. Ondan sonra efendim, kızı Fatıma ile evlendiriyor. Bir de damadı ediyor. Fatıma cennetli hatunların hası, efendim en kıymetlisi mübarek Peygamberimiz'in Mübarek kızı Fatıma anamız radıyallahu anha Fatıma Zehra, radıyallahu anha e, onunla evlendiriyor. Oldu mu bir kat daha yakınlık? Sonra bir keresinde Peygamber Efendimiz e, sefere gidiyordu Hz. Ali Efendimiz'i Medine'de vekil bıraktı. Medine'yi sen idare et biz yolculuğa çıkıyoruz diye. Hz. Ali Efendimiz de kahramanlığından dedi ki ya Resulallah Beni kadınlarla çocuklarla mı bırakıyorsun? Yani ben savaşa gitmek istiyorum. Cesur, cesur çünkü. Kahraman. Yani Ahadır. Yürekli e, Allah'ın arslanı. Dedi ki sen e, bana göre Hz. Musa'nın yanında Harun gibi olmayı istemez misin? Ne demek istiyor? Musa Aleyhisselam Turdağ'a giderken Harun Aleyhisselam'ın kavminin başında bıraktı. Ben de şimdi bir yere giderken Harun Aleyhisselam'ı Musa'nın bıraktığı gibi Aleyhisselam seni bırakıyorum. Yalnız gibi e, benden sonra peygamber yok. Yani sen bu sözü söylüyorum. Bu benzetmeden birileri e, sen de peygambersin diye bir mana çıkartmasın diye bunu da açıkladı. E, benden sonra peygamber yok ama sen benim yanımda Musa'nın yanında Harun Aleyhisselam neyse sen de benim yanımda öylesin dedi mi? Oh! Bu da çok büyük bir iltifat. İltifatların en büyüğü ne kadar güzel. Ama buradan bir ders çıkartacağız. Kimse efendim peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkıp da ahiretini mahvetmesin. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber yok. Ahir zaman peygamberi efendim Hatemül Enbiya, efendim Hatemül Rüsül, efendim Hatemin Nebiyyin, yani peygamber Efendimiz'den sonra peygamber olmadığı kesin. Bunu böyle bazı iddialar duyuyoruz ya, bazı herhalde ruhen hasta filan kimseler veyahut daha başka şekillerde peygamber sanıyor kendisini, öyle şey yok yani. Gözüne bir şey görülen kendisini bir şey sanıyor. Halbuki Yunus Emre'nin sözü çok hoşuma gidiyor ilahisi, eğer yarın hak divanında belli olur. Yani burada istediğin kadar efendim böbürlen, hindi gibi kabar, yüksekten at, tut kıymeti yok. Eğer yarın hak divanında belli olur. Bakalım orada Allah sana ne muamele edecek? Mükafat mı verecek? Cezaya mı çarptıracak? Kahrına gazabına mı uğratacak? Lütfuna rahmetine mi elde Benim olan o. Burada öyle atıp tutmanın kıymeti yok. Evet başka peki Hazreti Ali Efendimizin hatırımıza gelebilen faziletlerinden bir iki tane daha da söyleyelim. Sonra demek ki Harun Aleyhisselam gibi de böyle paye verdi. Peygamber Efendimiz Medine-i gelince güzel bir şey, bizim için efendim ibret alınacak bir şey yaptı. Mekke'nin muhacirlerinden birisiyle Medine'nin ensarından birisini böyle iki, iki, iki, iki, iki kardeş etti. Bir ensar, bir muhacirle. Bir ensardan birisi, bir muhacirden, muhacirinden birisiyle. Böyle böyle kardeş oldular, oldular, oldular. Sayı tekmiş demek ki muhacirlerin. Hepsi bitti. Herkes bir kardeşini buldu. Enzer muhaciri el ele tutuşuyorlar. Hepsi kardeş oldular oldular. Hz. Ali Efendimiz kaldı. Biraz da mahzun oldu. Böyle yutkundu efendim. E, duygulandı. Peygamber Efendimiz dedi ki: "Sen de benim kardeşim ol." Peygamber Efendimiz de "Kardeşlik öyle o bu meselesinde de Peygamber Efendimizin kardeşliğine de nail oldu." Bu da bir büyük fazilet. Yani Hz. Ali Efendimiz'i sevenler boşuna sevmiyorlar ama seven sevdiğine itaat eder. Aynen Hz. Ali gibi olmak lazım. Namazlı, niyazlı, Kur'anlı, imanlı, mücahit Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanacak şekilde olmak lazım. Hayber'e geldi İslam ordusu. Hayber'e geldi efendim şimdi Hayber kalesine ordu saldıracak bir Başkan lazım ordunun başına bir emir verici emir yani komutan diyoruz efendim e, komutan sözü de pek hoş bir söz değil melez bir söz koment kelimesinden efendim komentten fransızca emreden demek onları oradan uydurmuşlar e, kelimenin yarısını kesmişler solucanı keser gibi solucan kesildiği zaman kesilen yarısı efendim ürermiş ö, öbür yarısı da ürermiş. İki solucan olurmuş. İki taraf birbirini tamir ediyor yani. Komendan e, kelimesini komendan e, Fransızca diye bozuyorlar. Komutan yapıyorlar. Yani bületin kelimesi, bületin bülten, efendim bülten yapıyorlar. Yani e, batı kelimesini alıyor. Hafif bir makyaj, rötüş, efendim boya, e, yüzünü boyama ondan sonra Türkçe öyle olmaz. Yani bu komutan sözcüğü kommak, komutmak diye bir şey yok. Efendim, komutan sözü melez bir söz, doğru bir söz değil. E, erbabı düşünsün, doğrusunu bulmaya çalışsın ama e, tarih boyunca efendim bizim kullandığımız erimeler var. Mesela subaşı başı su asker demek, su başı komutan demek. Hani binbaşı diyoruz ya, albay diyoruz alayın başkanı, bayı yani albay demek lazım aslında. Albay deyince bay parça Zengin demek değil. Türkçe as, asil soylu kimse demek. Onu da e, o kelimeyi de ortaya atan tek güzel atmamış yani e, atması biraz e, isabetsiz atma olmuş efendim. Ama işte su başı var. Çeri efendim e, Serasker var. Çok güzel. Serasker Azam. Yani bir de tarihten böyle şanlı şerefli e, böyle ihtişamlı görünüyor. O da e, Arapça ve Parça'dan oluşma bir kelime ama Tarihimizde var Yani asırlarca kullanmışız Çer asker o olabilir Emir kelimesi var Efendim e, Türkçe'de emirin karşılığı buyurmak Kesek buyuran olur Buyurucu olabilir Ama ölenmemiş komutan denmiş Bu da dil bakımından bizim orada Enkidimiz olsun Yani düzeltme çalışmamız Ben dilimizi de seviyorum Türkçemizi de seviyorum Ele yabancı kelimeler, ele soysuz, köksüz yabancı kelimeleri efendim atmak istiyorum. Hoşuma gitmiyor. Millet bunun farkında değil. Biz bu hususta efendim biraz da onları uyarmak istiyoruz. Burada arkadaşlarıma ben şaka yapıyorum. Biraz şey kullandılar mı? Efendim yabancı kelime kullandılar mı? Cezayı basıyorum. 10 dolar ceza edin filan diyorum. Anlıyorlar. Tabii para aldığım filan yok ama onlar hayırına para verirlerse ayrı. Ama ben böyle cezayı basınca güzel diyorlar, Türkçesini buluyorlar. Evet. Hazreti Ali Efendimiz şimdi e, veziyetlerini anlatırken böyle Türkçeden bir fasıl açtık. Parantez içinde. Yani cümleyi muhtarınıza böyle şey içinde. Tavisi içinde. Efendim bunları söyledik. Şimdi Hayber'e hücum edecek ordunun başına su başı lazım. Emir lazım. Uyuran. Uyurucu lazım. Yönetici lazım. Diyor ki Peygamber Efendimiz. Harun ben bu askeri başına bir emir tayin edeceğim. Sancağı onun eline vereceğim. Öyle bir kimseye vereceğim ki yarın sabah o Allah'ı sever Celle Celaluhu. O vereceğim kişi Allah'ı sever Allah da o vereceğim kişiyi sever. Allahu Ekber. Şu sözün güzelliğine bak. Peygamber Efendimiz ordunun başına Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven Allah aşıklısı aşık sadık... ...bir kahraman edecek. ...herkes geceliğin heyecan içinde yatıyor... ...Hazreti Ömer diyor ki... ...uykum kaçtı... ...hiçbir şey bu kadar istememiştim... ...yarın efendim ordunun başına beni geçirse... ...Resulullah tancağı bana verse... ...diye diyor... ...sabahleyin kalabalığa döndü... ...Peygamber Efendimiz şöyle bakındı... ...herkes beni de görsün diye... ...biraz yerinden başını kaldırıyormuş şöyle... ...belirginleşmek için... ...efendim... Bakmış bakmış peygamber efendimiz yani güzel bir kimseyi tayin etmiyor. Bir e, belirli kimseyi tayin edecek. efendim O da muhakkak ilahi bir işaretledir. Hazreti Ali nerede diye soruyor. Ali nerede diye soruyor. Diyorlar ki çadırında gözü fena halde ağrıyor. Hasta, rahatsız. Çağırın diyor. Efendim, e, fena halde gözü ağrır vaziyette Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Çadırındayken çağırılıyor. Geliyor. Peygamber Efendimiz gözüne onun şey yapıyor, efendim gözünün ağrısı o anda geçiyor, tancağı eline veriyor. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Allah'ı çok seven, Allah aşıklısı, Allah yolunda canını malını her şeyi vermeye razı bir mübarek, Allah'ın da sevdiği bir kimse. Aşere-i bir de. Ne demek aşere 25 Mübeşşere? Peygamber Efendimiz 10 kişiye dünya hayatındayken sen cennetliksin diye açıkça beyan etti. almayacak insanlar bunlar. Açıkça söyledi. Bunlara böyle ismen açıkça sen cennetliksin dediği kimselere el-aşeretül mübeşşereti el-aşeretül mübeşşere bil cennet. Cennetle hali hayatlarında müjdelenmiş 10 kişi adı verilir kısaca. Efendim Arap kelimeleriyle Farsça terkip olarak aşere mübeşşere dendi. Arapça değil bu terkip Farsça Aşere mübeşşere. 20 nebşer eden bir de cennetlik olduğu da muhakkak olan bir kimse. Efendim şehit olarak da vefat etti. Şehitler zaten cennetlik. Bu neresinden baksak, etrafını daire e, dairen madar, çepeçevre dönsek, hangi cephesine baksak, kırıl kırıl, üşü başıl mübarek. Allah şefaatine erdirsin. Allah yolundan ayırmasın. Allah onu sevenleri de ona benzetsin, onu sevip de İslam'dan, Kur'an yolundan, aykırı yollara gitmekten korusun. Çünkü bazen onu seviyorum diyenler, İslam'ın emirlerine, Kur'an'ın emirlerine, Efendim Peygamber Efendimiz'in hadislerine aykırı yaşıyorlar. Hareket ediyorlar. Ben onlarla çok konuştum, gittim, anlattım, makalelerimde yazıyorum. Bak ben de e, ailemizdeki rivayetlere göre, Hz. Ali Efendimiz'in evladındanım, Efendim, e, peygamber efendimizin torunlarındanım bak e, bu şeyiniz yanlış Kur'an'a bağlanın namazı kılın namazsız olmayın Kur'ansız olmayın efendim haramları bırakın içki içmeyin diye efendim anlatıyorum biliyorlar beni bilirler ben açıkça efendim e, söylüyorum Allah hepimizi kendisinin sevdiği çizgıya yola yere noktaya getirsin biz aslında ömür geçirmekten hepimizi korusun. Bu hadis-i şerif de böyle kurayla çıktı ama efendim tam böyle çok tatlı oldu. Allahu Teala Hazretleri Hazreti Ali Efendimizin şefaatine bize erdirsin. Onun arkasındaki hadis-i şerif de sanki özellikle seçmiş gibi. Yani ben herhangi bir cümleyi böyle kayırmayı veya onun reyini, oyunu, teveccühünü toplamayı da düşünmüyorum ama misafir olduğumuz evin sahibi açtı bu sayfayı. <gülüyor> Allahumme inni uhibbu huma uhibbahuma ve ebghid man abghadahuma yani Hasan ve Hüseyin. Geldi mi bir hadis-i şerif daha Taberani'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ravzül Ehadisin 186. sayfası burası. Efendim, not alanlar alır. Dinleyenler banttan ses kayıp şeridinden dinleyenden dinlerler efendim yerini bulurlar Arapçasını ezberlerler allah'ım mı ey benim Allahım Rabbim mevlam inni ahib bakuma hiç şüphe yok ki muhakkak ki ben bu ikisini seviyorum bu ikisini seviyorum ya Rabbi ben tehib sen de bu ikisini seviyor ya Rabbi ve abgatman abgatohuma. Bu ilişse buuz edene sen de buuz et ya Rabbi. Sen sen de sev bunları. Ne mutlu bu iki kişiye ki Peygamber Efendimiz ben bunları seviyorum diyor Allah'a da dua ediyor ya Rabbi sen bu ikisini sev diyor ve bunlara buuz edenlere sen de buuz et diyor. Allahu Ekber Efendim kim bunlar kimmiş bu mübarekler? yani Nil Hasene ve Hüseyin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimizin Fatıma anamızdan, Hazreti Ali'den olma iki torunu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e böyle dua eylemiş. Demin ki şeyi e, tamamlamadım galiba birinci hadis-i şerifi. Veli mevlahu. Yani bu Hazreti Ali'yi sevenleri de e, sen sen de sev ya Rabbi. Hazreti Ali'yi sevenleri sen sev ve adimen adahu ona düşmanlık edenlere de sen düşman ol ya Rabbi. Diye de böyle lehine dua etmiş Hazreti Ali Efendimizin çok duasını böyle ihsan eylemiş, çok güzel dualar etmiş. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre bu üçüncü hadis-i şerifte yani bu sohbetimin sonuncu hadis-i şerifte de tesadüfen, tevafukan çok da güzel düştü. Efendim Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma üzerine. Onlara böyle dua ediyor. Ya Rabbi ben bu ikisini seviyorum. Torununu sevmez mi? Kucağına alırdı. Efendim nasıl severdi Peygamber Efendimiz? Fatıma Anamızı nasıl severdi? Geldiği zaman ayağa kalkardı. Alnından öderdi Fatıma Anamızı. Cennet hatlarından. Birisi Fatıma Anamız. Ben bunu, bu ikisini seviyorum. Ya Rabbim sen de sev. Peygamber Efendimiz'in torunları duasa insanlar. İkisi de şehiden öldü. Birisi zehirlenerek birisi de Kerbela'da ailesi de çoğu çocuğuyla şey dediler efendim cennetlik olduklarını da ölümle değil ölümleri gösteriyor ve Ebubekir ben Ebubekir'e bu işe bu edene sen de bu meseleyi Arap diyor. Allahu Teala Hazretleri bizi İslam tarihini tam okuyup tam anlayıp efendim sahabe-i hepsini sevip özellikle Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Efendilerimiz de sevip efendim e, onların şefaatine ermeyi nasip eylesin. Efendim, cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref edip onlarla cennette buluştursun. Fatıma anamız, cennet hatunlarının efendisi. Hz. Hasan, Hz. Hüseyin efendilerimiz. Bunlar cennet gençlerinin efendileri, seyyidleri. Hz. Ali Efendimiz de, efendim, diğer hulafayı raşidin ile Efendim. Aşeri-i Mübeşşere ile cennetlik mübarek evliya Allah ile Ya Rabbi bizi cennette buluştur. Ebu Beksel Sızlık, Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-i Murtaza ve diğer mübarek e, büyüklerimizle cennette bizleri buluştur Ya Rabbi. Lütfüke ve Kerenike ve bir hürmet ismikel azam ve bir hürmeti nebiyikel ekrem ve inneke mücihübet davad ve kadıl hacat ve ekremül ekremin. بسم الله الرحمن